1381 numaralı konu, İbni Ömer, Ubade, Şeddat bin Efs ve Ebu Said'in ilmi, gençler arasında Abdullah bin Ömer fakih sayılırdı.